Ramazan'ım kabul oldu mu, olmadı mı? Nereden bileceksin? Kazandın bana helal mıdır, haram mıdır? Nereden bileceksin? Kıldığın cuma namazı kabul müdür, değil mi? Nereden bileceksin? Kıldığın namaz kabul müdür, değil mi? Nereden bileceksin? Ramazan'dan evvelki kötü ahlaklarından sığıldısın eğer, Ramazan sonları yapmazsan, bir ki Ramazan'ın kabul oldu. Yoo, eski hamam eski tas. Geldi geçti Ramazan. Kendini oruç uzan etti, numara. Hacca gitmeden evvelki kötü ahlakların, Hacdan sonra gelen baki, deven hacı oldu. Sana bir şey yok. Deve hacı olmaz, gitmek gelen Mekke'ye. Eşek devriş olmaz, taş çekmek de tekkeye. Hacdan demek ki ne? Hacı da sonra aynı. Hiç yazık. Bir paralar belavaya gitti yürültüye. Döktü paraları. Ha gittin Kötü ahlaklarını orada şeytanın başına attın. Mine'de şeytan taşıyacaksın. Şeytan taşı tutuyor hacılar. O yedi kasat burada her bir şeytanın işareti olan neler. Şeytan orada değil. Mekke de, Allah oraya bağlıyor. Hayır dava. Yeniden Allah'ın sevmediği ahlak onun başına atmak demek yani Riya, ada, haset, şehvet, kabucak, kubumal, bunun her birisi bir remiz taş olarak atılıyor kafasını şeytan. Efendim eseri. Haçtan sonra geldi aynı aynı, aynı, aynı aynı kap, aynı tas. Yaz, Cuma namazını kıldın, sıkıntıların defolmadı içinden. Cuma kabul değil. Cuma namazda gittin, namazı kıldın içinde bir ferahlık kalsı oldu böyle bir eva. Oh, oh elhamdülillah, bir Cuma kabul oldu. Namaz kıldın, namaz ne vereceğine sıkılıyordu, namaz kıldın, namazdan sonra bir feraha girdin. O oh, Elhamdülillah bil ki namazın kaldı. Acaba atabil de mi? Allah. Allah.